onay vermiş. Ondan sonraki dönemler gelen alimler bunu onaylamış. Eksik var ise çıkartmış, fazla var ise eklemiş. Demek ki bizim akidemiz, dinimiz, matodumuz hepsi elhamdülillah nedir? Onaylıdır. E bu da nedir? Büyük bir nimettir. Demek ki bize ne kalmış? Bize kalmış iş yapmak. Hodur meydan. Cennet istiyorsan yapacaksın. Cehennem istiyorsan yine iş yapıyorsun. Ama Allah'ın sınırlarını aşarak yapıyorsun. Nefsine uyarak yapıyorsun. Allahu Teala'nın sınırlarına uysan aslında iş yapıyorsun ama güzel iş yapıyorsun. Onun için amel kizsi de ameldir arkadaşlar. Şeytanın ordusu amel yapıyor. Rahmanın ordusu amel yapıyor. Ama biri salih amel yapıyor. Salih nedir? Yani yeterli amel. Salih, geçerli. Tam matematik karşısı geçerli değil mi? Evet. Salih. Nerede geçerli? Terazide. Amel nerede geçer? Nerede amel tartılır? Müheng taşına vurulur, Terazi. Terazi nerededir? Mehşer gününde. Onun için o amel salih nedir? Adı üzerindedir. Bu amel terazide kabul olunur. Diğer amel nedir? Talih. Talih nedir? Kötü. Bozuk amel. Bu nedir? Niye talihtir? Çünkü terazide kabul olmayandır. Bahçesi de amel işliyor. Onda ne diyor Allah Teala? Amiletun nasiba. amila nasiba. Çalışıyor gece gündür. Taslanaren hamiye. Bunun yanında da ne oluyor? Ebedi ateşe giriyor. Yen ateşe giriyor. Amel yaptığı anda. Bugün de bir tane Allah'ın emir etmediği cibi ibadet etse Allah Teala kabul eder mi bunu? Terazide geçersiz olur. Onun için hem amel yapırsın hem işin boşa gidiyor. İşi sağlam için bizim işimiz sağlamdadır. Bize kalan elhamdülillah ne yapacağız? Salih amel işleyeceğiz. Onun için bu şuhbeler önemlidir. İmam bir şuhbeyi demişse bizim için olması olmazdır. Şöbede ne buyuruyor? 66. şuhbede kafirlerde Bozgunculardan uzak durmak. Ne demektir? Kâfirler, bozguncular. Kâfir nedir? Ha? Küfür tek, ta, tanımı nedir? Küfrün tanımı. Lugatça önemli değil bizim için. Lugatça tanımı bir şeyi örtmektir. Çiftçiye de kâfir değildir Arapça. Neyi örtüyor? da örtüyor. Bir tane kılıncını kılıfına koydu, kılıncını kifretti diyorlar. Yani gizledi. Ama çafir terimde nedir? Allah'ın Allah emirlerini inkar edendir. Bu küfür neyden olur? Yen yani kalpten, yen yani dilden, yen yani fiilden. Bu üçüyle de vuku bulur. Bunun içine detaylar da geçer. Tereddüt, şüphe, Bunlar hepsi kifre götür adam. Ama ana çizgisiyle imanla denktir. Ölçüler aynandır. İman da itikattan, dilden, şeyden, amelden. Küfür de dilden, amelden. Ama biri birine zıttır. Bu beyaz, bu siyah. Beyaz girdiği yerde siyah kalmaması lazım. Siyah girdiği yere, küfür girdiği yere imanı itle götürür. Onun için bu mesele önemli meseledir. Küfür nedir? İmanın zıddıdır. Kafirler nedir? O küfrü üstlenmeyenlerdir. Bu tanım ama kim canlandırıyor bu küfrü? İnsanlar. Kim canlandırıyor bu imanı? İnsanlar. Onun için ordu kurulmuş. Ehli iman ordusu, ehli batıl ordusu. Nerede kuruldu bu? Nereden başladı bu savaş? Cennetten. Hazret Adam Allah yarattıktan ve ruh verdikten beri İblis'ten bu savaş başladı. Sonra yer üzerine intikal etti. Sonra her çeşitin ordusu oldu. Rahman'ın ordusunun sancağını kim taşıdı? Hazret Adem ondan sonra sülalesinden gelen peygamberler. Hatta son peygamber bizim peygamberimiz. İblis'in sancağını kim taşıdı? Ona uyan kendi zürriyetinden, kendi milletinden. Cinler sonra ne yaptı? Hazret Adem'in e, e, sülalesinden insan da kendine ne yaptı? Tabi etti. İns cin'den daha çoktur. Neden? Çüfürdü. Onun için Müslümanlar 900 yüz şey, insan insanlarda bin denede bir tane cennete giriyor Demek iblisin ordusu çoktur. İnsan. Hepsi kime karşısında durmuş? Peygamberlerin karşısında durmuşlar. Onun için İmam Beyhek'i ehli sünnetin icma'ini naklederken ne diyor? İmanın bir şöbesinden kafirleri uzak tutmak ve onlardan uzak olmak ve onlardan beri olmak. Daha devamını nedir? Onlara sert davranmak ve ilişkileri kesmek. Bak burada ne var? Sert davranmak, ilişkileri kesmek, onlardan uzak durmak bu hepsi neye giriyor? Baraya giriyor. Bara nedir? Boks. Uzak durmak, nefret etmek, istememek. Yani maksat nedir? İman girdiği yerde kifir olmaz. Kifir girdiği yerde iman olmaz. Bazen iman girer, kifirin bazı parçaları kalır. O iman zayıftır. Hepsini temizlemiyor. Ama ana kifiri atıyor dışarıya. Ve yük kifiri atıyor dışarıya. Ne kalıyor küçük kifirle. Bazen de kifir gülü iman güçlüdür. Ama o kadar da gücülü değil. Ne yapıyor küfür? Küçük küfürleri sokuyor kendisi dışarıda kalıyor. Bu kalp mümin kalbidir. Musulman kalbidir ama günahçardır. Bazı şeyler işlemiş onu. Diğerinde de küfür kapsamış onu ama imanın izleri kalmış. Ne bu bizi aldatır ne bu bizi aldatır. Ne bu Müslüman olur küfürde ne de bu, mumin çafir olur. Bu çok önemli meseledir. Bunu imanın mertebelerinde daha detaylı açıklayacağız inşallah. Şimdi biz şeyimizden şaşmayalım, ee, bu şöbeden, 66. şube. o da nedir? Çafirlerden uzak durmak. Bunun da meselesi nedir? Neye dönüyor bu? وَلَا وَالْبَرَى Dost ve düşmanlık Sevci ve buğz ve nefret bu da nedendir? Allahu Teala. Biz kimi seveceğiz? Allah'ın kulları, sevgili kullarını, müminleri yani, Müslümanları. Kimi sevmeyeceğiz? Kafirleri ve müşrikleri ve onun, onların izinde gidenleri. buraya kadar tamam mı? Anlaşıldı mı? Şimdi biz ondan dolayı biz müminleri seviyoruz elhamdülillah. Burada sorunumuz yoktu. Ama kafirleri İmam Beyhaki diyor ki, bu kafirleri boz etmek, onları dişlamak nedir? İmandan bir şubedir. Bunu canlandırmasan yerine göre imanın da gider, yerine göre imanın zayıflar. Şimdi dersin nereden çıkarttım bunu? Ehli sünnetin icmanından. Delil istersen evet, delil vereceğiz. Benim görevim delilleri nakletmek. Benim görevim hüküm vermek değil. Çünkü hüküm 1400 senedir verilmiş. Bizim üzerimize ne kalmış? Biz delilleri biliyoruz. Karşı taraf bilmiyorse bir çöplüğü aktarıyoruz. O kadar. Başka bir şey değil. Şimdi muminler sevgi ve nefret. Burada bir ayet var. Tevbe surası 71. ayet. Allah Teala diyor: "Vel ve ve ve ve Allah ve Allah Allah Bu ayet neyle ilgilidir? 71. Tövbe ayeti. Allah Teala burada Birinci şıkkı bizim için çokluyor. Birinci şıkkı nedir? Kimi dost edeceksin? Ha? Muminleri. Bak diyor müminler ve mümineler. Yani erkek mümin, kadın mümin. Ne yapacaklar? Kimi dost edecekler? Birbirlerini dost edebilirler. Demek ki çafer nedir? Dışarıya. Çıktı mı İmanın şerbesidir? İmanın şerbesidir. Mu'min, mu'mini dost eder. Kafiri dost eder mi? Hayır. Mu'min, mu'mini dost eder. İyidir, Allah Teala başımızda boş bırakmıyor. Mu'minlerin sifatını veriyor. Nedir sifatları? يَاَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفُ al عَلْمُنْكَ Ma'rufa emredip münkerden nehirler. Yani güzel Allah'ın emirlerini emredersin, Allah'ın yasaklarını işlenirken dur dersin. Sonra يُقِيمُونَ الصَّلَةِ namazı ikamet ederler. Hakkıyla. Sonra yu'tûne zekât. Zekatlarını verirler. Burada ki amel zikretmiş, şeriatla ilgili şeriatı ortaya çıkartıyor. Namaz, samboludur dedik. Sonra ve ve Resul'u. Allah ve Resul'una itaat ederler. Nede ederler itaat? Her şeyde. Her emri celde itaat eder. Bu müminlerin sıfatı. Buların hataları olabilir. Evet. Arada da hata da yapabilirler. Allah Teala ne diyor? Ayeti neyle bitiriyor? سَيَرْحَمُهُمُ <Sessizlik> Allah bunları rahmetine kavuşturur. اِنَّ اللّٰهَ azizun حَك۪يمٌ Allah izzet ve hikmet sahibidir. Bu bitti. Biz bildik şimdi. Çimliğimizi tanıdık. Biz neyiz? Müslüman, mümin. Kimi dost Müslüman, mümin. Bunun zıddı nedir? Şimdi bu bura geleceğiz. Pük noktası burasıdır. Sen mümin isen tamam. Anan, baban, kardeşin müminle kadına evlenirsin, oğlunu mümin edersin, dostun mümin olur, çalışan yer mümin olur, hepsi mümin olur. Mümini severiz. Severiz nedir? Allah rızası için seviyoruz o. Dünya için sevseğin nedir? Olmadı. Mümini Allah rızası için severiz. Onu bizim dostumuz ederiz. Eydi, bunun karşısı işte şu ibadıdır. O da nedir? Mu'minin haricindekileri ne yaparız? Düşman, ilan ederiz. Bunu da nereden alıyoruz? Fazının, işte bu ayetten. O ayetten ne diyor? Ali Umran, 38'inca ayet. Ne diyor? La yatta'hu al mu'minin kafirin min doni mu'minin. Ve men yef'al faleyse min Allahi fi şey allah Teala diyor ki la يَتَّخِذُ الْمُؤْمِنِينَ الْكَافِر۪ينَ اَوْلِيَا müminler kâfirleri evliya etmezler. Mumin dediğim nedir? Allah ve Resuluna iman eder. Sınırlarında durandır. Sonra bunlar nedir bu müminler? Kâfirleri veli yapmazlar. Veli nedir dedik? Dost. Dost yapmazlar. Buradan ne çıkıyor? İmam bey desteği işte. Sen dersin ya bu belki tevhile olunur filan. Ayet tamamlıyor. Mündûnel müminin. Müminlerin haricinden yani olmaz dersin ben hem mümin dostum var hem kafir dostum var. Olmaz. Çünkü el mumini Yani dostun kafir olur, ya yani mümin olur. Olmaz ortaya. Ayet bunu neden tamamlıyor. Ondan sonra yine tevil edebilir şeytanın vasıtasıyla insanoğlu. Ayet Allah tevil edilmesin diye resmen hüccet kalkıyor. Hüccet nedir burada? Diyor ki, وَمَنْ يَفْحَلْ ذَٰلِكَ Kim bunu yapsa bir çafiri dost edilse فَلَيْسَ مِنَ fi şey. Bu Allah'ın hükmünden değil. Yende o yapan Allah-u allah, -u allah -u Teala ondan bevidir. Tam mühür vuruldu mu? Vuruldu. Bir şey diyebilir miyiz? Diyemeyiz. İşte ondan dolayı bu önemli meseledir. Ehli sünnet müminleri dost edip kafirlerden beri gelmek için çok ince bir terazidir. Olmasa olmazdır. Bu nedir? İtikadın Kendisidir. İtikad meselesinde ehl-i sünnete göre dinde bu rükmün rakim diller bunu alimlerimiz. Yani temelin temeli. Kafirden, düşman, mümini dost etmek temel meselelerden. Bunu nereden çıkartıyorlar? Buna da acele bir göz atalım. Nereden bunu çıkartıyorlar? Ha diyebilirsin bir tane. Bunu nereden çıkarttınız şimdi? Neyi nereden çıkarttınız? Bu temelin temelidir. Ne diyor? Birinci alimlerimiz diyorlar ki 6 e, e, tane noktada var. Bunu zikretmişler. Birincisi diyorlar ki Tevhidin şartıdır. Ne şartıdır? İblisten beri gelmek, Hazret adamı sevmek. Değil mi? Oradan başladı ya cennetten. Düşmanlık cennetten başladı. O da nedir? La ilahe illallah. La ilahe illallah nedir dedik nefi, ispat. Allah'tan başka ilah yoktur. O zaman ne yapıyorsun? Allah'ı dost edip ispat ediyorsun. Ondan sonra Allah'tan başka ilahı nef ediyorsun. İşte bu nedir? Nefi ve ispat. E Allah La ilahe illallah'ın anlamı var. Allah var. Allahü Teala'nın dostları var, düşmanları var. Sen Allah'a hakiki ilah kendine kabul ediyorsan, onun da dostları senin dostundur, düşmanları da senin düşmanlar. Yoksa mümin sıfatına imkan yoktur girinsin. Bunu da bildir. Çinçisi hadi e, bir de ayet iki ne diyor? Anağbudullah'a vacteni bu tağut. Allah'a ibadet edin, tağuttan uzak durun. İçtenibu tağut, içtineb ne demektir Arapçada, lügette? İçtineb hiç bulunma bir alanda. Yani diyebilirsin la tekrab, yakın düşme onu. Ben geldim diyorsun elektrike, yakın düşme. Evet ben geldim buraya kadar durdum, baktım, böyle elektrike bakıyorum. Ama içtineb nedir? Yani o Şam'daysa sen Halep'te ol. Zıt hiç yakınlığına girme. Onun için içteni içtenibuhu, içki için, hamir, Olur ege ise la tekrabu bir masada sen içki içiyorsun, ben su içiyorum, oturmuşuk suhbet düz bu olur. Ama içtinem derken, yani bir masada, bir masada değil bir alanda içki içilirse sen orada bulunmaman lazım. İşte tağutu içtinem edin. Nerede tağut varsa ondan uzak durun. Ey de tağut kümdür? Şeytan. Tavutun başıdır. İblis ve şeytan ve cemaat. Nedir tavut? Ta tanımı nedir? Allah'tan başka haddini aşan her şeye tavut söylenir. Allahu Teala'nın görevini biricik versen ona tavut olur. Tavuttan uzak duracaksın. Küçük büyük tavut yoktur. Hepsinden uzak duracağız. Evet, çinçisi nedir? Dostluk, düşmanlık en sağlam kurtur. La ilahe illallah'tandır. Alimlerimiz diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş. اَوْتَقْ عُرَ الْا۪يمَانِ İmanın en sağlam kulpu. Yani en sağlam tutacak yeri. el فِي اللّٰهِ Allah rızası için sevmek. وَالْمُعَانَةُ وَالْمُعَادَاتُ فِي اللّٰهِ Allah rızası için düşmanlık etmek. Al sana destek. Hadisin devamı daha açığılıyor. Allah rızası için sevmek, Allah rızası için buğz etmek. Üçüncü, alimler diyorlar ki bu kafirleri buğz etmek imanın tadını yaşattırır seni. Tabi karşısında kafirleri buğz ettin otomatik müminleri seviyorsun. Çünkü kalp sevgisiz kalmaz. Ne diyor? فَلَاثَ مَنْ كُنَّ ف۪يهِنَّ وَجَدَ حَلَاوَةِ iman Üç tane de bu ir mesele bulunsa imanın tadını ne alır alır. O üç mesele nedir? Men kana men kana Allahu ve Rasulu ahabu ilehi min mansiwa Allah ve Rasulu ona en sevilen meseledir. Her şeyden daha, Her daha sevilendir. Men ahaba abd alayuhi bu illallah bir kulu seviyor sadece Allah azad seviyor. مَنْ an اَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ اِذَا أَنْقَذَهُ اللّٰهُ مِنْهَ كَمَا يَكْرَهَا اَنْ يُلْقَى فِي الْنَرْ Bir küfürden kurtardın, o küfre dönmezsin. Nasıl istemezsin ateşe bir daha atılacaksın? Burada ne olur? Bu üç meseleyi yaşasan, imanın tadını alırsın. İşte da ne neyden tadını alırız? İşte müşrikleri boz ederiz. Dördüncü, bu ibadeti tehkik etmek için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne demiş? Allah rızası için seversin, Allah rızası için buğz edeceksin. ben ki men ehebbelillah ve abgazafillah kim Allah için sevse Allah için buğz ve a'ta lillah ve mena lillah Allah rızası için verdi, Allah rızası için vermedi, yasakladı. Ne olur? Fakat istekmel iman İmanını tamamladı. Ne büyücü imamlarımız var elhamdülillah. Ayağımız sağlam yere basıyoruz. İstekmel el iman, imanını bütünleştirdi, zülvete, tavana çıkarttı. Neyle? İşte şöbeyi yaşamakla. Sonra beşincisi: Eğer sen onları buğzetmesen müminleri sevmezsin. Müminleri sevsen onları da buğz edemezsin. Cihsi birbirinin bir arada bulunmaz. Onun için Ayeti Kerim'de ne diyor Allah Subhanehu Teala? En'am yani suresi 14. ayette: Allah'tan başka başka bir dost kendime edeyim ki ve la Kul inni umirtu an men ve la Allah'tan başka Dost edilir mi? La ilahe illallah. Allah'tan başka nedir? Tavguttur. Tavgutun etbağı kimdir? Çafirler, müşrikler. Allah'ın şeriatına karşı gelenlerdir. Onları, onları buğz nedir? İşte imanın şübelerindendir. En sonuncu, müminleri sevmek, çafirleri buğz ne olur? İslam toplumunu tamamlaştırır. Yani ben karma yapsam, Nasıl Müslümanlar bana güvendiler? Olmaz. Onun için diyor ki: "Leyûminu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir taneniz imanı mükemmel olmaz. Hatta yuhibbel Kendisine sevdiğini kardeşine de istemesi lazım. Nasıl ben istiyorum bu gözlük benim olsun? İsterim kardeşlerimin de bunlardan bir tanesi olsun. Bu küçük bir mesele. Büyücünde de küçüğünde de eşittir. İşte bu önemli mesele. Burada ne anlaşılıyor? Buhzetmek, çafirleri önemli meseledir. Bir de dedik ki, alemler diyorlar, bu şehadetin cereyidir. La ilahe illallah yerine gelmek için ne, ne lazım? Çafirleri buhzetme lazım. Onları dost edemeyiz. O zaman nedir? La ilahe illallah yerine gelmez. Dedik biri nefi ispattır. Ayet-i kerim ne geçiyor? Ya eyyuhel la ve aduvakum, ve bima min birinci ayet. Ya amanu, Ey iman edenler! Demedi ya eyuhel Ey insanlar. Burada kim muhataptır? Çünkü dünyada iki tane ne var? Fasile. Çi tane Toplum var. Biri iman eden, biri küfreden. Ey iman edenler kimdir? Biz. Kimdir? Biz ne? Sifatımız nedir? Nasıl iman ettik? Allah-u Resul'ün emirlerinde, sınırlarında duruyoruz. O zaman hitap bizedir. Ne dememiz lazım bu lafı duyduk? Lebeik. Ne diyor bakarım? Allah-u Teala'dan emir geldi bize. Bak sana ne gelmiş, aydına gelmiş, aydına gelmiş, İsmail'e gelmiş. Ya <gülüyor> eyyühellezine Abdülkadir'e gelmiş. Ne diyor ona? La tettehidu aduvyu aduvakum avliyat. Benim düşmanım ve sizin düşmanınızdır. Otomatik olarak. Süzsüz iman ediyorsunuz. Benim Rahman'ın ordusundasınız. Benim düşmanım ve sizin düşmanını dost edinmeyin. Demek ki dost edeceğim ne olur? Biz Allah'ın ordusundan çıkarırız. İblis'in ordusuna gireriz. Hı? Şeytan'ın ordusuna gireriz. Bir Hizbullah var, bir hizb Şeytan var. Hizbullah kimdir? Müminlerdir. hizb Şeytan kimdir? Çafirler, müşrikler ve onlara uyan. Bugün de ayrı adları var. Bugün içki haramdır. Ama içkinin bin bir tane adı var. Bu halalle yapar mı onu? Yapmaz. Evet nasıl fahişelerin eskiden kabadları vardır, şimdi diyorlarına hayat kadını. Bunu halal yapar mı bir iş? Adını ne kadar güzel versen, hayat kadının bu halalı haram yapmaz. Çafillerin de bir günde hoşgörülüsü var vs. biz umumdan bahsediyoruz. Onların da ahkamı ayrıdır, gelecek Sonra ne diyor? Onlara evveli edip Maddemen misavi sevmeyin. yani çafir. Ha hoş görü olabilir. Çaviri mesela iyi e, muamele yapabilirsin ama bu ayrı sevmak ayrı. Bir miskalı cerrat Allah'a bir tane küfür etmiş onun sevgisi kalbinde olmaması lazım. Çünkü neden Allah Teala diyor? Size geldiği dini ne küfür etmişler. Hak burada diyor. Va kad kafarû bimâ câ'akum min el hak. Bizad ne geldi? حق دين يلد. حق دينة شفرت مشتاة. كم بقند الشريعة استمسا؟ حق دينة شفرت مشتاة. ديار آياتا قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأما لن اقتربتمها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهادين Fî sebîlihî fe terabbâsû hattâ yetiyallâhu bi amri vallâhu l-ayhubbi Diyor ki, eğer babalarınız, kardeşleriniz, hanımlarınız, yani eşleriniz, aşiretiniz, mallarınız, ticaretleriniz, meskenleriniz, malınız, mülçünüz, he? Ehebbü. Olar Allah ve Resulundan size ve Allah ve Resulü ve Allah yolunda cihad etmekten size daha yakınıysa فَتَرَبَّسُوا Nedir tarabbus? Yani bekleyin. Neyi bekleyin? Tarabbus nedir? Bir tane tetikte düşmanını bekliyor. Buna tarabbus diyenler. Eli tetikte uzun namlı edne harekette sıkacaktır. Ne diyenler? اَلْجُنْدِيُّ مُتَرَبِّسُنْ بِعَدُوِهِ cundi er durmuş adun. Siz de böyle Allah, eliniz tetikte bekleyin Allah'ın azabını. Va'dinu vel va'idinu. Feterabbasun. Ne? Hatta ye'ti Allah'u bi amrihi vallahu la'yu hübbül la ye'dil kavmel fasiqin. Eğer böyle yapsanız Allah Teala zaten hidayet kapsında kapatır sizi. Çünkü fasıklara hidayet vermez. Fâsık nedir? Fosuk bir şeyden çıkmış, siz yoldan çıktınız. Anlatabildim mi? Allah'ın yolundan çıktınız. İşte ondan dolayı velâ bara önemli meseledir. Çafirlerden beri geleceğiz. Şimdi burada insanlar üç yükildir bizim toplumlarda. Bu üç şekil nasıl anlayacağız? Biri mutlak çahfillerdir, Mutlak çafirler. Çafirler, müşrikler, putperestler, paraslar, hindoslar, buziler, ateşperestler ve yeni ideoloji değil mi diyorlar? Bular, bular altında türüyenler ne isim belirsem olsun, şeriatin haradinde diler, bular baş düşmanlar, bularımız kalizerasyon merzimiz. Bir de ne var müminler buları severiz. Bu anladığım bunu. Bir de üçüncü var. Üçüncü nedir? Mümindir. Ama günahları var. Hata işliyorlar. Ha? Dedikçe iman, kifir kendisi girememiş onlara ama parçalarını göndermiş. Siyah şeyler kabri kaplamış ama ana çifir girememiş. Onları ne deriz? Buğz ederiz yoksa severiz. Onların imanlarını severiz, kifirlerini buğz ederiz. Anlaşıldı mı bu da? Bu da anlaşıldıysa, şimdi en önemli meseleye girer. O da nedir? Küfürün e, yani dostluk e, gerektirecek şeyler var. Dostluğu gerektirecek şeyler var. Bir de de küfürü nefret etmek için onları da ortaya koyacak şeyler var. Bunları canlandıracağız. Dostluk nedir? Nasıl biz muminleri severiz? Nasıl ispat ederiz müminleri sevmeye? Bu nedir? Muminler küfür diyarından mümin diyarına hicret ederiz. Yani küfürün ortamında kalmarız. Hiçbir zaman. Asıl bizim yerimiz mumin toplumudur. Hicret ederiz kafirlerin. Niye ben kafirin yanında çalışayım? Niye ben yanımda kafir çalıştırım? Çalıştırmam. Bu hicrettir işte. Yen yani bir ülkedeyim. Ben çafir Müslüman oldum. O ülçede kalmam lazım Ya yani ben gitmişim elin kafirine niye hizmet ediyorum ülkesinde? gelirim cilerin başka Müslüman memlekette çalışıyor. Bu hicretin gereğidir. İkincisi Müslüman toplumlarına katılacağız. Onlar cemaatiyle olacağız. Camilerinde namaz kılacağız. Cemaatlerine katılacağız. Derslerine katılacağız. Yani biz Müslüman toplumundan uzak kalmayacağız. O zaman biliyoruz Şevil, biz Müslümanız. Bir de bunları seveceğiz. Bir de sevgimizi ispat edeceğiz. Nasıl ispat ederiz? Olara her isteriz. Ne hayır var ise bu topluma, mümin toplumuna gösteririz. Ne şer var uyarırız. Yoksa nasıl ispat ederiz? Dördüncü alimler diyorlar onların, müminlerin haberlerini hiçbir zaman kafirlere nakledemeyiz. İşte mesela bir, bir gazetecidir mesela müminlerin e, detaylı yollarla avretlerini yani zayıf noktalarını bir makaleyle yazıyor, çafir de oradan nem alıyor. Böyle şey mümine yakışır mı? Yani direkt zaten zasusluk o, o, kötü bir şeydir, o olmaz. Ama detaylı yollardan da olmasa olur. Müminler bir çafirden savaşta oldular. Yani bir çafir olardan savaş atmış, yan olara karşı durmuş. Biz hangi tarafta dururuz? Mümin tarafında dururuz. Bunlar nedir hepsi? İspat etmekti. Onların haklarını vermek lazım. İşte imanın şöhbelerini orada canlandırmak. Salam vermek, epsürüçen demek, hastalarını ziyaret etmek bunlar nedir? Hak hukuktur. Müminin mümin üzerinde. Bunları canlandıracağız. Ondan sonra müminlerin hürmetlerine mukayyet olacağız. Yani mümini tekfi etmezsin, tebdi etmesin, su beslemesin. Anladın mı? mi? Bunlar nedir? Hepsi neyi canlandırıyor? Bizim iman, ispat ederiz imandır bizim için. İspat ederiz, muminleri seviyoruz. Ama şimdi önemli dersen ilgili olan bizim mesele nedir? Nasıl ispat ederiz biz? Çafirleri sevmiyoruz. Boğz ediyoruz onları. İmam Bey yakının dedirici. Alimler dediler bunun, bu ispatın şartları var. O da nedir? Birincisi. Birincisi nedir? Müşriki. Yani çüfrü ve şirki. Çüfrı canlı değil. Değil mi? Şirk canlı değil. Biz şirkleri bileceğiz. Şirk nedir? Küfür nedir? Bunlar nasıl olur bileceğiz. Bildikten sonra bu şirki, küfrü kim üstlenmiş onları da tanıyacağız. Buları tanıdıktan sonra cemi eşkaliha yani bütün şekilleriyle küfrün da taylı yolu var. Hepsini tanıyacağız. Demek ki bizim üzerimize burada ne çıkıyor? küfürdün şirkiyi bilmemiz lazım. Ne küfürdür ne şirktir. Onu bildikten sonra bunun, bunun üstlenenleri var. O da ne diğerler olarak Arabize terimi, Ehli küfür, ehli şirk. Bunlardan ne geleceğiz? Beri geleceğiz. Beri gelmek için ne yapmamız lazım? Bunlara düşman kesileceğiz. Bak İslam devletinde kafirler ne olur? Öldürülür. Anlatabildim mi? Sonra bunların berat ilan edeceğiz. Yok tamam biz bu aramızdayız. Evet bunlar biz. Bunları sevmiyoruz ama onlar geldi karşımıza yuvarlak bir söz söyleriz. Bu olmaz. baraat edeceğiz. Kim ilk önce baraat etti? Ebul Enbiya, peygamberlerin babası İbrahim Aleyhisselam. İnni ta'budun. Sizden ve ibadetlerinizden ilah, ilahlarınızdan hepsinden neyiz beriyiz. Sonra sizin alihelinizden, bütün ilahlarınızdan, bütün e, inandıklarınızdan, bütün kanunlarınızdan, bütün düzenlerinizden, bütün kurallarınızdan, her şeyden, adetinizden, ürfünüzden, hepsinden biz belli sizi tanımıyoruz. O zaman ne çıkar ortaya evet sen onayladın, ispat ettin. Melekler ne yapar? Yazar. İkinci, çafirleri. Ve müşrikleri dost edemezsin. Bunu nasıl ispat edeceksin? Ha, bunu arkadaş tutmazsın. Hiç yanında çalıştırmazsın. Değil mi? Sırdaşın olmaz. Yoldaşın olmaz. Seferde seninle olmaz. Değil mi? Ortağın olmaz. Bu da nedir? İspattır bu. Ona saygı göstermezsin. İkram etmezsin. Bunlar hepsi nedir? İspattır işte. Buradan ispat ederiz biz. Neyi? Biz onları sevmiyoruz. İkinci Hatta alimler diyorlar cüler üzülü karşılamak caiz değil orada. çünkü sen Allah'ı ilan, savaş ilan ediyorsun. O Allah ayette dedi benim bu sizin düşmanınızdır. Evet üçüncü küfür diyarından müminler diyarına hicret edeceksin. Ben müminim diyorsun küfrin arasında oturmuşsun. Nasıl bir iş bu? Resulullah sana ve sellem diyor kişi sevdiği insandandır bu dünyada da ahirette de aynandır o zaman sen kafirlerin yanında bulunmayacaksın benim ne işim var bir tane kahrolsun şeriat e diyor ben de gidip ona hizmet edeyim benim paramla da çalıştırayım işten de para kazansın ben çalışmam orada belimi Allah'a bağlarım Allah rızkımı verir muhakkak çıkarım başka yerde iş ararım mesela evet bu nedir ee, çifir diyarından uzak durmak, onlara konşu olmamak, onların yanında bulunmamak, hatta çifir diyarına sefer etmek. Ne gerek var? Alimler bilir, zarun olmasa caiz değil. Ben ne işim var gidip tahtilimi Fransa'da yapıyorum? Ne işim var orada? Hem paramdan karizlenirler, hem ben orada o çaferleri göreceğim. Muhakkak banjur diyeceğim onlara, gözüm böyle şey yapacağım, başımı sallayacağım. Mecbursun. Akıntı öyledir. O zaman ayeten kalacak. İlla zaruret çolmasa. Alimler diyorlar. Gidilmez. Tahtil üstün git bizim ülkelere. Ha burada da var. Vay. Ehvenine gideceksin. Evet. Dördüncü olara benzememek lazım. Ne de? Olara has olan meseleler. Bir dene gelir diyor. Hocam sen de panturun gülüyorsun. da gülüyor. Pantolon olara has değil. Olara has olan elbiselerde Adetlerde, urfta olara benzememek lazım. Evet pantolon ö, ö, ilk çıkanda alimler haram kıldı pantolonu. Çünkü Müslümanların girişi değil. Müslümanlar şarvar girerdi. Yoktur. Yani de fistan girerler. Pantolon kâfirlerin, gayrimüslimlerin adetinden. Bizim ülkeye geldi alimler dediler ve haramdır. Doğrudur. Ama ondan sonra ne oldu? Her çeşit girdi. Artık oların özelliği kalktı. Biz de girebiliriz. Ama bizim dinimiz pantolonunda elbisede bir şart koşmuş. Ne demiş? Ölçü var. Ölçü nedir? Bol olacak. Fizikin cizgisini çıkartmayacak. Özellikle de sücrede. Ha? Sonra ne olacak? Paçası uzun olmayacak. Onun haricinde İslam dememiş bir tane Japonya geldi Müslüman oldu. İle ki bizim gibi fistan gibi diyemeyiz ona. Sen adetinde, örfünde ne var ama bizim ölçüleri, şer'i ölçülere muhafaza et. Evet. Bunlara benzememek, yemek, içmek, adet, örf bunlar hepsinde olara has bir şey ise onlardan uzak durmaktır. Beşincisi, kafirlere destek vermemek. Oları övmemek. Oları, ee, onların güzelliklerini yaymamak olara destek vermemek, onlardan bir, birlik olup musulmanlara, e, musulmanların lehine, e, aleyhine çalışmamak, onların yanında bulunmamak, onların cemaatlerini, yani sayılarını çokaltmamak. Burada ne ispat ettin? Sen evet bunları şey Olabilir benim çıkarım o kafirin yanındaysa bile. Ben Allah rızası için o kafirden vazgeçerim o çıkardan. Evet, altıncısı nedir? Çaflillerin bayramlarına katılmamak. Bizim kaç bayramımız var için? Diğer bayramlar hepsi kafirlerindir. O bayramlara katılmamak. İşte yıl başıdır, bilmem vatan bilmem sevgi bayramıdır, ana bayramıdır, baba bayramıdır, öğretmen bayramıdır. Beyram bitmez. Bizde hiçbirisi yoktu. Bu beyramlara da katılmamak lazım. Özellikle yılbaşı beyramı. Bu çafirlerin bir samboludur. Buna muhakkak katılmak caiz değil. Haramdır. Buna katılsan onlar gibi olursun. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Men bi minhum. Kim bir kavma benzese o olardandır, olardan haşrolur diye. Yani bayramlarına, onlara kesinlikle, özellikle beyram ve dini adet urflarından uzak durmamız lazım. Onun için bazı adet urfları da Hristiyanlara benzemesin, alimler çok şeyi haram kılmış. Özellikle cami meselelerinde, kiliseye benzememesin. Evet. Yedinci kafir ölçe yen yani, onu ne herden anılır ha ne rahmet okunur ne istiğfar edilir kafir Nasıl istiğfar edersin kafir demiz bu da çıktı ortaya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında ayet indi münafıklardan ilgili kafirlerle ilgili olmaz kafire rahmet okunmaz istiğfar etmez. ister baban olsun dedi ki Allah Teala babanız, kardeşiniz, aşiretiniz, hanımınız, çocuğunuz, kim olursa olsun, Allah'ın şeriatinin önüne çıkmaz. Evet. Ee, sekizinci, kafirlere, kafirleri, e, Türkçe'de ne diyorlar? Yani, hoş görüp, de hoş görününün daha daha orijinal terimini bulamadım. Şu anda aklıma gelmedi. Yani yalakalık mı diyorlar? Ee, yani yağcılık filan bunun gibi terimler olarak yapılmamalar lazım. Ha ben zayıfım. Çafir gücüdür evet. Çafir gücüdür de olsa benim rızkımı Allah verecekti. Ben yalakalık yapmam cafire. Yuvarlak bir söz söylemem. Yuvarlak nedir? Yani cafir ondan e, istediği gibi anlar. Hayır ben kafire vurgulu söyleyeceğim. Sen benim düşmanımsın kardeşim. Benim dinimden değilsin. Allah Teala diyor. Lekum din. Mumin muni demesi lazım. Bu iş bitmiştir. Onun için bu meseleler nedir? Bu meselelerde apaçık insan uza olması lazım. Yoksa nasıl sen kafiri e, ortaya koyarsın, buğz ettiğini. Neyle koyarsın? İşte yalakalık olmaz. Doğru dürüst konuşacaksın. Bazen idare edebilirsin alemler diyorlar. Ama nedir? Dininin hesabını olmaz. Vela vel bara yerine geçmesin. İdare edersen de bazı zaruretler istisnadır. Ama nedir? Dininin hesabına değil. Yani adam orada dinle söyür, sen süsürsün, diyorsun ne yapayım, ben yanında çalışıyorum. Hayır. Ama adam senin dinle sövmüyor, sen onu idare edebilirsin. Adam normal konuşuyor, seninle ilakası yok, dinle ilakası yok, o zaman olur. Ama onun haricinde olmaz. Dokuzuncu, kafire, hükmüne dönmeyeceksin. Ona rıza göstermeyeceksin. Hıh? Onun hükmünü buğz edeceksin. Onların havalarını, istedikleri yolları tercih edeceksin. Hüküm çünkü Allah ve Resulünlendir. Kafirin hükmüne dönülür mü? Tağut hükmüne dönülür mü? Dönülmez. Hüküm nedir? Kal Allah'u ve kal Resulü. O da nedir? İslam şeriatı. Demek ki biz şeriata döneceğiz. Bizim hükmümüz şeriattır. Neden? Adenze'ye devlet yönetimine karıncayı yerde basana kadar bu şeriatten destekimizi alırız. Bir de ne? Tagut'un hükmünü Allah'ın öcü hükmü üzerine çıkarttı o oradandır. Burada bir parantez atayım. Bazı arkadaşlar yanlış anlıyorlar bu bu meseleyi. Taguta tahakküm meselesi. Ne diyorlar? Bu günde Mesela Türkçe şeriat devleti değil. Ana nedir? İnsanın kurduğu bir yasadır. Yanlış mı? Doğrudur. Gizli mi? Eşkerdir. Onlar da diyorlar. Biz şeriatten hükmetmiyoruz ve istemiyoruz. Neyle hükmediyoruz? İnsanın kurduğu yasayla. Biz Müslümanlar mustazafız. Neyse bekliyoruz. Allah'ın emri gelir bir gün şeriat devleti gelir. Bek sene sonra, bir sene sonra, elli sene sonra, yüz sene sonra muhakkak gelecektir. Müjde var bizim için. Biz ne kadar mümin olsak o kadar zaman daralır. Ama bazı arkadaşlar şimdi burada yanlış anlıyorlar. Tağuta tahakkumu anlıyorlar ki bugün de sen gitsen mahkemeye bir hakkını talep etmekte sen tağuta boyun eğdin kafir oldun. Bu çok cahilce bir sözdür. Bunu ben zannetmiyorum. Yer üzerinde bir alim, akli selim, alim de değil. Estağfurullah. Alime zulm olunur. Yani ilmin ilmin kokusunu alan, yani bir miskal zerre akli selim olan bunu söylesin. Söyleyenler nediler bunlar? Yani bu cahaletten olur. O kardeşler de belki bizden daha dinde samimiydiler. Olabilir. Hariciler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, siz onları görseniz kendinizi küçük düşürürsünüz. Neden İbadetlerinden İbn Abbas dörtlülerin kamplarına girdim, budu budu budu, budu belez, ses geliyordu. Arı böyle arı yuvasına girer fısıltı var. Neden? Tesbih, te tekbir, Kur'an okumaktan böyle bir ses var. Ama cahildir. Resulullah müjdesini vermiş, öldürün bunları demiş. Onun için cehalet burada ölçü değil. Cahalın ölçü nedir? Elim. Yani bunun ölçüsü nedir? Bunun ölçüsü şöyledir. Bir mesele açıklayacağım burada sadece. Meselen bir bir adam öldü iki, iki kız bir erkek çocuk aldı. He? Bunlara ne düşer şeriatta var, var ise? He? bir kızlara yarı yarı. Tamam mı? bunu kabul edeceksiniz boyun kilden incedir şeriat bunu böyle noktasını koymuş bitmiştir her çeşit şey hessesini alır elhamdülillah uygulanmış ama kızların birisi kocasıyla el bir oldu dediler biz bir isteriz yahu şeriat böyle demiş bana ne diyor ama Türkçe cumhuriyeti anayasası diyor buna da bir ona da bir biz mahkemeye gidip başvuracağız bu nedir bu Allah'ın hükmünü reddedip, tağutun hükmü istemiyorum. İşte bu çifre götürür insan. Ama bir de data yolu var. Benim evime hırsız girdi. Ben hırsızı gittim, polise şikayet ettim. Polis bunu mahkemeye çıkarttı. Benim hakkımı aldı onunla. Bu nedir? Tağuta gitmektir hayır. Burada ben hakkımı getiriyorum. Ben tağutla ilgim yoktur. Ben tağuta ikrar etmiyorum. Tağut'ta olan bu İslam devletinde var mı? Bu İslam devletinde de var. Şeriat hükmünde var mı? Var. Onun için benim için tağut ister kafir olsun ister fasık olsun ister bid'atçı hüküm olsun ister senin grubundan olmadığın bir musulman olsun adaleti sağlıyorsa ben ona başvurabilirim. Bunu Allah subhanahu ta'ala tağutlardan saymıyor. Tağut nedir? İsteyerek gideceksin. Biz arkadaşların dediği gibi olsa o zaman kuzu gibiyiz. Herkes gelir başımıza çalar, elimizden malımızı alır. Nasıl olsa Bunlar der. Polise şikayet etmiyorlar. Vur başını al elinden derler. Olmaz. Bunu, onun için ben önce dedim bunu akli, Selim bunu söylemez. Söyleyen arkadaşlar, bunu cehaletten söylemişler. Zennetmiyorum alimlerin sözlerine dönseler, bu ayrıntıyı Evet bu yeri değil, bunun yeri zamanı gelse elmi açıklarız bunu inşallah. Onuncu, kâfirleri ve müşriklerin emirlerine uymayacaksın. O zaman ispat edersin. Onların neyini getiriyorsun? Sevmiyorsun onları. Ben kâfiri sevmiyorum. Ama kâfir bir emir veriyor, şimşek yerine getiriyorsun. Bunun datayı var. Şerde değil tağut başta sana hükmediyor, sana bir emir verdi getirdin yani. Bunun da var. Ben tagut devletindeyim. He? Bana emir verdi düzen anayasa insanın kurduğu bir yasa bize emir verdi ne dedi trafik ışıklarında duracaksınız. Uyacak mıyız uymayacak mıyız? Uyacağız. Çünkü İslam devleti dostu trafik ışığında dur diyor bize. Ne de uymayacağız. Tagut dedi namaz kılmayacaksınız. Uymarız. Tağut deri içki içeceksiniz. İçmez. Al kafamı içmen. Tağut dedi kızlarının başınızı açacaksınız. Açmarız. Al başımızı açmarız. Anlatabildim mi? Ama düzenleme, müşterek meseleler, toplumsal meselelerde itaat ayrıdır. Bunu da ayırmak lazım. Bunu da ayırmak lazım. Bu da nedir? Dedikçe, ittiba müşriklere, çafirlere olmaz. Ha bir de bunun bir başka şeyi var. Mesela bütün moda bu sene moda siyahtır. Hepimiz siyah giyiyoruz. Niye? E çefele demiş. E bu da uymaktan sayılır. Bücün moda bu renktir. Yani bu pantorondur. Yani gönleğin yakası öyledir. Yani kadınları sorma. Kadınları Haddetle harac. Konuş. Önünde engel yoktur modaya uymakta. Bu nedir? Bu da çafireyi taat etmektir detaylı yollarına. Moda nedir? Moda şeytanın en güçlü planlarından yer üzerinde moda diye bir şey var. O da odur. İstediği gibi bizi İslam toplumunun elinde oynatıyor şeytan modayla. Bak aynen cömlek, aynen kumaş, bir gün burada cebe düğme koyuyor, bir gün düğmeyi kaldırıyor, bir gün yakayı böyle yana çekiyor, bir gün öne çekiyor, bir gün uzatıyor, bir gün rengi değişiyor, bir gün burada pilat koy, koyuyor, bir gün bilmem ne yapıyor, millet de uyuyor. Ya gömleğim var, beni bu üç sene idare eder. Yoo bunun modası geçti, gidip bunu başkasına atıyor, gidip bir yeni gömle geliyor. Neymiş bu modaymış, demezler bu gericidir. Yani bizi ne yapmış? Bizimle top top oynuyor, bizde öyle diiller. Bir ata sözü var. Top top nedir? Futbol topu nedir? Bir küçük top. gelen vuruyor. Bizde aynı hale dönmüşüz. Modacıların elinde. Evet. Onbirinci nedir? Oların onbirinci olara salam vermez. Yani salamı başlamarız onlara. Yani çafir buğz ediyorsan niye ben onu diyeyim selamu aleyküm Salam nedir? Salam Allah'a adıdır dedik. Salam yani sana selamet olsun, rahmet olsun. Hayır. Sen ya Müslüman olursun bu salamı hak edersen. Genç kafir isen hak etmez. Onlar verse bize evet alırız ama biz onlara başlamarız. Evet. Şimdi bunların da ölçümleri var. Şimdi bu ana çizgisiydi. Bir de bunların şeyleri var. Ee, <gülüyor> bunların Bunları oturtun o, o, oturtmaya kalksak, oturtmayacaksak bunların da hükmü var. Bazı yerde esneklik var, bazı yerde şey var. Şimdi ana çizgisiyle biz kafirleri boğuz ederiz. Ama taamune geldiğimizde burada ayrılı var. Bir kâfir var muharittir. Seni düşman açmış. Gece gündüz seni yok etmeye çalış. Bir de bir kâfir var. Kâfirdir. Diyor da ben kâfirim ama seninle diyor seninki sen de benimki ve ben, ben senin kendi alemindedir. Aynen seviyede mi? Hayır. Öncelik o. Bir de kafirlikle hoş yolu farklıdır. Yani ben kafiri buğzelebilirim. Ana o hasta olsa ziyaret edebilirim. Ha ziyaret etmek dedik yasaktır. Kimi için? Düşman kafir. Muharip. Savaş atmış kafir. Ama biz bir hasta oldu. Konşun onu ziyaret ederim ne babından? İşte baksın Müslümanlar ne kadar şefkatlidir, Maslahat var ise edelim. Yok işte mi? Anlatabildim mi? Benim amcam kafirdir diyelim. Ben amcamın silah-ı rahim yapabilirim. Bu değil ki onu seviyorum. Bunu da terazisi biraz incedir. Arkadaşlar, ölçüleri var. Bu zamanımız kalmadığı için anlatamayız şimdi ama bunların da ölçüleri var. Biz ana dizgisiyle biz neyi anlattık bu şubeye anlattık. Yani biz kafirlere arkadaşlar buğz ederiz sevmeriz bir mümin ne kadar çafiri sevse imanın şerbesini yerine getirmemiş ne yapacak çafirleri müşriklerden buğz edeceğiz bunlar. ama o müşrik benim baba mıysa üçüm başkadır benim amca mıysa konuşu muysa o mesela bir tane müşriktir Allah'a şirk koşuyor ama bilmeyerek bir de şirk bilerek koşuyor delilleştiriyor ispatlıyor da onun hükmü aynendir aynen değil işte bunu bilmek lazım bunu ayırmak lazım evet biz ana dizgisiyle 66. şöbeyi açıladık. o da nedir çafirlerden uzak duracağız onlara hoşgörü yoktur onlara ee, buğz edeceğiz onlardan uzak duracağız çünkü neden bu dinimizin gereği olan bir şeydir imanımız ne olsun artsın Evet. Ondan sonra biz kafirleri yerine göre davet de yapabiliriz. Yerine göre icap etse hediye de verebiliriz ona. Evet. Neden? Mesela onları İslam'a ısıtmak için. Bunların neyi var? Bunu her çeşit yapamaz. Akıldan da yapamaz mı? Ne yapar? Bunun ölçüleri var. Alimler koymuşlar. Ona göre biz ne yaparız? Adımlarımızı atarız. Evet arkadaşlar. Allah'tan arzumuz müminleri sevenden bizi eylesin. Kâfirleri buğz edenden eylesin. Neden? Çünkü kıyamette de cennette de bizi müminlerden haşer eylesin. Yoksa Allah kurusun kâfirleri sevsek müminleri de sevsek Allah kurusun kâfir her zaman ağır basar. Çünkü kifrin bir küçüğü nasıl mesela, mesela zehirin bir damlası bir Büyük şeyi bozar, çifrini de küsüğü Allah kurusun bozar. Onun için Allah bizi bunlardan uzak etsin. Her zaman kalbimizi müminlerin sevgisi kaplasın, onlara yer kalmasın. Bu şöhbeyi de canlandırma, canlandırmayı bize ve bizi bütün eşitenlere nesip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.